Evet, Suresi ile ilgili öncelikle kısaca bilgi vermek isterim inşallah. Ee, bunun açıklama kısmı da biraz uzun olacak. 73 ayettir Ahzab suresi. Medine'de nazil olmuştur. asap hizbin çoğuludur. Topluluk, grup, bölük, parti gibi manalara gelir. Her gün mutat olarak devam edilen dua demetine Kur'an cüzdüğünü dörtte birine de hizif denir. Bu surede, Müslümanlara karşı savaşmak üzere birleşen Arap kabilelerinden bahsedildiği için bu isim verilmiştir. Rivayete göre bir takım ileri gelen müşrikler Uhud savaşından sonra Medine'ye gelmişler. Münafıkların lideri Abdullah bin Übey'in evine misafir olmuşlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara kendileriyle görüşmek üzere eman vermişti. Bu görüşme esnasında Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Sen bizim taptıklarımızı dilerine doğramaktan vazgeç. Onlar menfaat sağlayabilir, şefaat edebilir de biz de seni Rabbine baş başa bırakalım, dediler. Orada bundan Müslümanların canları sıkıldı. Onları öldürmek istediler. Bunun üzerine verilmiş olan emanın bozulması konusunda Allah'tan korkmalarını ve kafirlerine münafıkların sözlerine boyun eğmemelerini Resulullah'ın şahsında müminlerden isteyen şu ayet nazir oldu. Bismillahirrahmanirrahim.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 Zıhar yaptığınız eşleriniz de analarınız yerine tutmadı ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Bunlar sizin ağızlarınızla, ağızlarınızla geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola o eriştirir. Onları yani evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Allah yanında en doğrusu bulur.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 Allah'ın kitabına göre mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlardır. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır. Hani biz peygamberlerden söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim'den, Musa'dan ve Meryem oğlu İsa'dan diye. Evet biz onlardan pek sağlam bir söz aldık.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 ''Meğer Allah ve Resulü bize sadece kuru vaatlerde bulunmuşlar.'' diyorlardı. Onlardan bir grup da demişti ki, ''Ey Yesripliler, yani artık sizin için durmanın sırası değil, haydi dönün.'' ''İşlerinizden bir kısmı ise gerçekten evlerimiz emniyette değil.'' diyerek peygamberden izin istiyordu. Oysa evleri tehlikede değildi, sadece kaçmayı arttırıyorlardı. Medine'nin her yanından üzerlerine saldırılsaydı da o zaman savaşmaları istenseydi şüphesiz hemen savaşa katılırlar ve evlerinde pek eğlenmezlerdi. Andolsun ki daha önce onlar sırt çevirip kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz mesuliyeti gerektirir. Resulüm de ki eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız...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 Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve yandaşına bize katılın diyenleri gerçekten biliyor. Zaten bunların pek azı savaşabilir. gelir. Gelseler de size karşı pek hasislerdir. Hele korku gelip çattı mı, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de, malı düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle inceltirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır. Bunlar düşman birliklerinin bozulup gitmedikleri evhamı içerisindedirler. Müttefik ordusu yine gelecek olsa isterler ki çölde göçebe Araplar içinde bulunsunlar da sizin haberlerinizi uzaktan sorsunlar. Zaten içinizde bulunsalardı dahi pek savaşacak değillerdi. And olsun ki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 bağışlayandır, esirgenendir. Allah o inkar edenleri hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. Allah'ın yardımı savaşta müminlere yetti. Allah güçlüdür, mutlak, galiptir. Allah ehl-i kitaptan onlara yani müşrik ordularına yardım edenleri kalelerinden indirdi. ve kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir oluyorlar. Allah onların yerlerine, yurtlarına, mallarına ve ayak basmadığınız topraklara sizi miras yaptı. Allah'ın her şeye gücü yeter. Ey peygamber, eşlerine söyle, eşlerine şöyle söyle: Eğer dünya dirliğini ve süsünü istiyorsanız, gelin size. Boşanma bedellerinizi vereyim de sizi güzellikle salıvereyim. Eğer Allah'ı, peygamberini ve ahiret yurdunu diliyorsanız, bilin ki Allah, içinizden güzel davrananlar için büyük bir mükafat hazırlanmıştır. Ey peygamber hanımları! Sizden kim bir açık hayasızlık yaparsa, onun azabı iki katına çıkarılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Sizden kim? Allah'a ve Resulüne itaat eder ve yararlı iş yaparsa ona mükafatını iki kat veririz. Ve ona cennette bol rızık hazırlamışızdır. Ey peygamber hanımları! Siz kadınlardan herhangi bir gibi değilsiniz. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimseler ümide kapılır. Güzel söz söyleyin. Evlerinizde oturun, eski cahiliye adetinde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey Ehlibeyt! Allah sizden sadece günaha gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilendir ve her şeyden haberi olandır. Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar. Mümin erkekler ve mümin kadınlar. Tahta devam eden erkekler ve tahta devam eden kadınlar. Doğru erkekler ve doğru kadınlar. Sabreden erkekler ve sabreden kadınlar. Mütevazi erkekler ve mütevazi kadınlar. Sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar. Oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar. Irzlarını koruyan erkekler ve irzlarını koruyan kadınlar. Allah'ı çok zikreden erkekler ve zikreden kadınlar var ya işte Allah'ın bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat Allah bunlar için büyük bir mağfiret ve mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir işe hüküm verdiği zaman inanmış bir erkek veya kadına o işi kendi isteklerine göre seçme hakkı yoktur. Her kim Allah ve Resulüne karşı gelirse açık bir sapıklığa düşmüş olur. ve Hani Allah'ın nimet verdiği senin de kendisine iyilik ettiğin kimseyi eşinin yanında tut Allah'tan kork diyordu. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkuna layık olan Allah'tır. Zeyd o kadından o kadından ilişkini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir düşlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine helal kıldığı şey de peygambere herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah'ın ayeti böyleydi. Özür Allah'ın adeti böyleydi. Allah'ın emri mutlak yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir. O peygamberler ki, Allah'ın gönderdiği emirleri duyururlar. Allah'tan korkarlar ve ondan başka kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah herkese yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin. Ve onu sabah akşam tesbih edin. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmetini gönderen O'dur. Melekleri de size istifar eder. Allah müminlere karşı çok merhametlidir. Kendisine kavuştukları gün Allah'ın onlara iltifatı selamdır. Allah onlara çok değerli mükafat hazırlamıştır. Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şahit bir müşterici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Allah'ın izniyle bir davetçi ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik. Allah'tan büyük bir lütfa ereceklerini müminlere müştere. Kafirlere ve münafıklara boyun eğme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güvenip dayan. Vekil ve destek olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümmin kadınları nikahlayıp da henüz zifafa girmeden onları boşarsanız, onları sayacağınız bir iddüt süresince bekletme hakkınız yoktur. O halde onları bir bağışla memnun edin ve onları güzel bir şekilde serbest bırakın. Ey Peygamber, Mihirlerini verdiğin hanımlarını, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği ve elinin altında bulunan cariyeleri, amcanın, halanın, dayının ve teyzenin, Seninle beraber göç eden kızlarını sana helal kıldık. Bir de, peygamber kendisiyle evlenmek istediği takdirde, kendisini peygambere hibe eden mümin kadını, diğer müminlere değil sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Kuşkusuz biz, hanımları ve ellerinin altında bulunan carileri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı biliriz. Bu hususta ne yapmaları lazım geldiğini onlara açıkladık ki sana bir zorluk olmasın. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Onlardan dilediğini geriye bırakır, dilediğini de yanına alırsın. Boşadığın hanımlardan arzu ettiğini tekrar yanına almada senin üzerine bir günah yoktur. Böyle yapman onların mutlu olmalarına, üzülmemelerine ve hepsinin senin verdiklerine razı olmalarına daha uygulanır. Allah kalplerinizde olanı bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç güzellikleri hoşuna gitse bile bunların yerine başka hanımlar alman sana ihlal değildir. Allah her şeyi gözetler. Ey iman edenler! Siz zamanını gözetle gözetlemek sizin. Bir yemeğe davet edilmedikçe Peygamberlerin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte. Fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olmaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. <gülüyor> bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi gayet iyi bilmektedir. Onlara peygamber hanımlarına babaları, oğulları, kardeşleri, kardeşlerin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, Kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelerinden dolayı bir günah yoktur. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Allah ve melekleri müminlere çok saravat getirirler. Ey müminler, siz de ona saravat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah ve Resulü'nü incitenlere Allah dünyada ve ahirette lanet etmiş ve onlar için horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara yapmadıkları bir şeyden dolayı eziyet edenler, şüphesiz bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman dış örtülerini üstlerine almalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en erveçli olan budur.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 Hepsi de lanetlenmiş olarak nerede ele geçirilirse yakalanır ve mutlaka öldürülürler. Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir asla bir değişiklik bulamazsın. 63 İnsanlar sana kıyametin zamanını insanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin? Belki de zamanı yakındır. Şu muhakkak ki Allah kafirleri nimetinden kovmuş ve onlara çılgın bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne de bir yardımcı bulacaklar. Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik, derler. Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar, derler. Rabbimiz onlara iki kat azaf ver ve onları büyük bir lanetle rahmetinden kov. Ey iman edenler! Siz de Musa'yı eziyet edenler gibi olmayın. Nihayet Allah onu dedikleri şeyden temize çıkardı. O Allah'ın yanında şerefliydi. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Böyle davranırsanız Allah işlerinizi düzeltir ve günahlarınızı bağışlar. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Biz emaneti göklere Yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler. Korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu o çok zalim ve çok cahildir. Allah bu emaneti insana vermek suretiyle münafık erkeklere ve münafık kadınlara, müşrik erkeklere ve müşrik kadınlara azap edecek. İnanan erkeklerin ve inanan kadınların da tövbesini kabul buyuracaktır. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Tabi Allah'a emanet olun.